Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi Allahu u Teala'yadır Selat ve Selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in hane saadetlerine dışarıdan sesler geliyordu. Bir münakaşa olduğu belliydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam perdeyi kaldırdı, Ka'b bin Malik'i ve İbni Ebi Hadret'i gördü. Ka'b, alacağımı vermiyor ya Resulallah diye, İbni Ebi Hadire'nin yakasından tutuyordu İbni Ebi Hadire Peygamber Efendimiz'i görünce Derin bir ezikliğe giriyordu Resul-i Ekrem yaklaşırken Kağb İbni Ebi Hadire'nin yakasını bırakıyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kağba Hatırım için alacağının yarısından Vazgeçer misin buyuruyordu Kab Hay hay vazgeçiyorum ya Rasulullah diyordu resul Ekrem Efendimiz, İbni Ebi Hadret'e dönüyor, kalk borcunu öde buyuruyordu. Peygamber Efendimiz'in toplumsal duyarlılığı zirvedeydi. Toplumun sorunlarına, bireyler arası problemlere en yakın dururdu. Çözümü adına tüm imkanlarını ortaya koyardı. Ümmetine, insanların en hayırlısı, insanlara en hayırlı olandır gerçeğini öğretiyordu. Bu gerçeği en üst düzeyde kendi hayatında gerçekleştiriyordu. İkindi vakti yaklaşıyordu. Sahabe-i kiram birer ikişer mescide geliyorlardı. Bir mümin Peygamber Efendimiz'e iyice yaklaştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessümle baktılar. Ne istediğini sordular. Adam, Ya Resulallah, Ey Allah'ın Peygamberi! Cezayı gerektiren bir iş yaptım. Gereken cezayı ver diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptın diye sordu. Adam, şehrin kenarında bir kadını yakaladım. Öptüm kucaklamaya çalıştım. Daha sonra Allah'ın azabını hatırladım ve senin huzuruna geldim. Gereken cezayı bekliyorum diyordu. Hazreti Ömer Efendimiz de oradaydı ve duyuyordu. Ömer Efendimiz, Allah senin bu kusurunu örtmüş, ortada şahit yok. Keşke sen de örtmüş olsaydın, gelip söylemeseydin dedi. Peygamber Efendimiz ne adama ne de Hazreti Ömer Efendimiz'e bir şey söyledi. Adam bir köşeye oturdu. Aradan bir müddet geçti. Adam pişmanlık içerisinde kıvranıyordu. Derin bir elemin içindeydi. Yine Allah'ın Resulüne geldi. Ya Resulallah! Vereceğin cezayı bekliyorum, dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine sükut ettiler. Namaz vakti yaklaşıyordu. Mümin adamın kederi, hüznü daha belirginleşiyordu. Günahın ağırlığı altında ezildiğini hissediyordu. Neyse cezası onu istiyor, cezasını çektikten sonra rahatlayacağını umuyordu. Ezan vakti yaklaşmıştı. Biraz sonra Bilal-i Habeşi ezan okuyacaktı. Mümin adam günahkar haliyle Rabbani iklime girmek istemiyordu. İçinden yükselen bir ses vardı. Bu günahla mı geldin huzuruma? Bütün varlığını saran bir sesti. Kalbi titriyordu, gözleri damla damla dökülüyordu. Çekingen bir hal içerisinde tekrar Peygamber Efendimiz'e yaklaştı. Ya Resulallah, ben bir suç işlediğimi itiraf ediyorum. Ve cezamın verilmesini istiyorum diyebildi Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine sükut etti Sonra da ya Bilal ezanı oku ve bizi rahata kavuştur buyurdu Bilal efendimiz ezanı okuyor Medine yankılanıyor Müminler tatlı bir heyecanla derin bir samimiyetle mescide geliyorlardı Hazreti Bilal efendimizin ezanlarını dinlemek bir huzurdu Müminler namaz iklimine giriyordu. Melekler misali saf saftılar. Kalplerinde ayetlerin, fatihaların anlamları vardı. Hamd sadece Allah'a ait. Hamde layık olan yalnız oydu. Zira Rahman-ı Rahim alemlerin Rabbi'di. Yegane var edici Rabbi Rahim'di. Bütün varlıklar ona aitti. Haliyle hamd, övgü, ululuk, yücelik sadece ona mahsustu. Mü'minler derinden biliyorlardı ki kulun konumu hamd konumuydu. Kulun makamı hamd makamıydı. Mü'minler namaz iklimindeydiler. Kalpler zaman zaman öbür aleme sarkıyordu. Hesap gününe gidiyordu. Kalpler ürperiyordu. Kalpleri korku sarıyordu. Kalpler titriyordu. Sonra gavlü ahdini, ahdü peymanini derinden yeniliyordu. Kesin bir karar daha alıyordu. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizi sıratı mustakime ulaştır. Dost doğru yola vasıl eyle diye kulluk ahdini bir kez daha bilinçle yeniliyordu. Namaz bitiyordu. Peygamber Efendimiz mescitten çıkıyorlardı. Günah işleyen mü'minse resul Ekrem Efendimizin peşinden geliyordu. Mü'min tekrar, Ya Resulallah ben bir suç işledim cezamı verir misiniz dedi. Peygamber Efendimiz içi ezik olan müminen yöreldi. ''Sen evinden çıkarken güzelce abdest almadın mı?'' buyurdu. ''Evet aldım ya Resulallah.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Sonra namazı bizimle beraber kılmadın mı?'' ''Evet ya Resulallah, sizinle birlikte kıldım.'' Haydi Allah senin günahını bağışlamış, cezana affetmiştir. Peygamber Efendimiz daha sonra ''Yapılan güzel ameller, işlenen kötülükleri silip süpür.'' ayetini okudu. Günahın ağırlığıyla ezilen, utanç içinde olan mümin rahatlıyordu, hafifliyordu, tebessüm ediyordu ve şöyle diyordu, Ya Resulallah, bu özel olarak benim için mi? Efendimiz, ümmetimden aynı işi yapanlar içindir buyurdu. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine bütün insanlar hata ederler. Hata edenlerin en hayırlısı da Hatalarından dönen ve Allah'a tövbe edenlerdir buyurdu. rahman Rahim kullarına düşkündü. Kulu hangi hallere düşerse düşsündü. Hangi bataklıklara düşer olursa olsundu. Yeter ki bir gün ayıksındı. Kendine gelebilsindi. Rabbine karşı vurdum duymaz oluşunun, Bu büyük gafletin farkına varsındı. Sonra Rabbim diye, Rahman-ı Rahim'e yönelsindi Varoluşun anlamına doğru bir adım atsındı Daha sonra Rabbi Rahim'inden derin bir utanç duysundu Ve bütün kalbiyle bağışlanma dilesindi Kalp, tedirginlik, utangaçlık ve eziklik içerisinde Rahman-ı Rahim'den affını istesindi Allah bağışlamayı çok sevendi Bağışlaması bol olandı Kulunun kalbinin pırıl pırıl olmasını murat edendi. Pırıl pırıl kalbiyle Rabbini terennüm etsin isterdi. Kendisine kendisinden daha yakın olan Rabbine bir ömür nasıl uzak kalışının derin hüznünü yaşasındı. İştenlikle yakarsındı. Yanlış yollarda oyalandım. Hem de yıllarca. Serapların peşinde bir ömür koştum. Anladım senden gayrısına bel bağlamak aldanmakmış. İnsanın kendini telef etmesiymiş. Şimdi sana geldim. Rahmetinle yıkanmaya geldim. Beni arındırır mısın Rabbim? Beni bağışlar mısın Rabbim? Kul içi yana yakıla derdini halini Rabbine arz etsindi. Rabbi kuluna çok düşkündü. Kullarını bağışlamayı sevendi. Rahmetiyle kalpleri pırlanta eyleyendi. Hayat akıyordu. Acısıyla tatlısıyla akıyordu. Fasılası yoktu. Sürekli bir hareket halindeydi. Hz. Osman Efendimiz cennetül bakiden geliyordu. Hatunu Hazreti Rukiye annemizi ebedi aleme uğurlamıştı. Peygamber efendimizin kızı Rukiye annemiz vefat ettikten sonra Hazreti Osman efendimiz ara ara Rukiye'sinin mezarına gidiyor Dualar dualar ediyor Hüzünleniyor gözlerinden yaşlar döküyordu Hazreti Osman efendimiz zarifler zarafiydi. Hazreti Rukiye annemiz güzeller güzeliydi Mekke dönemiydi Peygamber efendimiz bir arkadaşını damadı Hazreti Osman Efendimiz'in evine göndermişti. Gönderdiği mümin geç dönmüştü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sahnesine, Osman'la Ruhiye'nin güzelliği seni çok etkiledi. Onlardan ayrılamadın değil mi buyurdu. Şerefli arkadaşı bakışını öne eğiyor ve sükut ediyordu. Haliyle de evet demek istiyordu. Onlar, ne güzel bir aile idiler. Derin muhabbetleri vardı. Derin saygıları vardı. Birbirlerinin birer diğer oluşlarının farkındaydılar. Tam bir huzur iklimindeydiler. Şimdi Hazreti Rukiya radıyallahu anhâ ebedi aleme yolcu olmuştu. Hazreti Osman efendimizin gönlündeki sultanıydı. Onun güzelliklerini kalbinde ve tasavvurunda hep yaşıyordu. Belirli aralıklarla mezarına gitmeden duramıyordu. Mezarın başında uzun uzun oturuyor, Kim bilir içi neler söylüyordu. Sonra da dualar dualar ediyordu. Hz. Osman Efendimiz, Hz. Ruhiye annemizden sonra evlenmeyi gündemine alamıyordu. Ruhiye annemiz onun gönlünde canlı olarak yaşıyordu. Peygamber efendimiz, Hz. Osman Efendimiz'i çok iyi tanıyordu. Bu zarif insanın hüzünlü bir hayat yaşadığını biliyordu. Hazreti Rukiye gibi güzeller güzelliğinden mahrum almak çok ağır gelirdi insana. Efendimiz aleyhissalatü vesselam damadını çağırıyor ve ona muhteşem bir teklif yapıyordu. Kızı Ümmü Gülsüm'le evlenmesini teklif ediyordu. Hz. Osman Efendimiz, sevinç halesine bürünüyordu. Konuşamaz olmuştu. Allah'ın Resulüne bu denli yakın olmak, tüm dünyalardan daha büyük bir nimetti. O tam bir haya abidesiydi. Hayada utanmada sahabe-i kiramın en önde olanlarındandı. Başını eğiyor, canı gönülden işareten evet diyordu. Hazreti Osman Efendimizle, ile Hazreti Ümmü Gülsüm radıyallahu anh'e annemiz evleniyorlardı. Hazreti Osman Efendimiz Hazreti Ruhiye annemizle evliyken Zinnur deniliyordu. Bir nura sahip olan anlamındaydı. Şimdi Ruhiye annemiz vefat etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Hazreti Ruhiye annemizin küçük olan Ümmü Gülsüm'le evlendirince Zinnureyn yani iki nura sahip olan anlamında bir isimle şerefleniyordu. Peygamber Efendimizin iki gözünün nuru iki kızıyla evlenme nimetine kavuşuyor Osman Efendimiz. Ablası Hazreti Ruqiye Radıyallahu bir oğlu vardı. Abdullahı vardı. Küçüktü. Ümmü Gülsüm annemiz onu bağrına basıyordu. Şimdi artık Ümmü Gülsüm ona ana ocağı olacaktı. Ablasını aratmayacaktı ablasının yadigarını en güzel şekilde yetiştirecekti. Hayat akıyordu. Hayatın bağrında acılar vardı, tatlı haller vardı. Acılarla tatlı haller birbirini ardınca geliyordu. Bir akış halindeydi. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam